Miraç ne demektir? Miraç, yükseliş yolu demek. Özel manasıyla Hz. Peygamberin bütün eşyayı temsilen, bütün insanları temsilen, bütün Müslümanları temsilen, bütün evliyaları temsilen, dünyayı bırakıp gayb aleminde, cennette, ahirette, ta Allah'ın huzuruna varıncaya kadar gezmesi demektir. Yükselişi demektir. Ve gitti, ahiretteki kavramları, imanın rükünlerinin hakikatlerini gördü. Dinin anlattığı, gıyaben anlattığı kavramları, hakikatleri o gözüyle ahirette net olarak gitti, gördü, yaşadı, geldi. Rivayette var ki, kısa bir zaman içinde gitti, geldi. Birkaç dakika içinde. Şimdi o gayb aleminin birkaç dakikası bizim dünyanın belki milyon senesine bedeldir. Rüyada bunun ispatı. Evet, rüyada bunu ispat eder. Ve burada bize bir derste de çıkıyor ki, eğer biz de ahiret hayatını, gayb hayatını, Uhrevi hayatı esas alırsak ebedileşiriz. Burada 60 sene yaşayacağız. Ama orada, bu 60 senemiz oraya yansıdığı için ebedi bir hayat oluyor. Bir çekirdek ve ağaç gibi. Belki kıyas bile kabul etmez. Hülasa Miraç, yükseliş yolu demektir. Miraç'ı Müslümanlar genelde yanlış anlamışlar. Sanki Hz. Peygamber buradan Ay'a gitti, oradan Venüs'e gitti, oradan büyük galaksiye gitti. Böyle üç boyutlu bir uzayda gezmek değil Miraç. Evet. Bir mekan kat etmesi söz konusu. Fakat gittiği yer gayb alemidir. Gayb alemi bu şehadet alemine göre çok çok geniş, ucu bucağı olmayan bir alemdir. Yani Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle alem-i şehadet bu görünen üç boyutlu dünya, gayb alemi üzerinde tenteneli bir perdedir. Sadece biz perdeyi görüyoruz. Bütün bu insanlar, bu madde, bu atomlar, bu bulut, bu atmosfer hepsi bu gayb aleminin önünde bir tenteneli perdedir. Orası ucu bucağı olmayan, engin bir dünya ki herkese yeter. Rivayette var ki orada, ahirette, herkese bir dünya kadar mülk verilir. En az dünya kadar, evet en az bir dünya kadar, çok geniş bir alan. Demek Miraç birden fazla peygamberin o alana gidip gezmesi, görmesi ve gelip insanları anlatması demektir. Peki orada bir parantez içinde şu sebeplerden bir tanesi gösteriliyor. Mesela Burak diye bir ata bindi deniyor. Onun esprisi nedir? Madem bir dakikalık veya iki dakikalık bir seyahat var da neden bir tane ata biniyor, at kanatlı? Bunların mana alemindeki hakikatleri nelerdir? Artı bir yerde de Mescid-i Aksa'yı görmesi var. Demek işin bir de maddi boyutu da var. Veya maddi boyutu yoksa bu tür rivayetlerin aslı nedir? Gayb alemi şehadet alemini içeriyor. Çok ilginç. Gayb alemi o kadar geniş ki, o kadar çok boyutlu ki bu şehadet alemini Mescid-i Aksa'yı da, çölü de, kervanı da içeriyor geçmişi ve geleceği de içeriyor. Dolayısıyla gayb alemine geçen bir insan şehadet alemini de otomatikman görüyor zaten. Tepsi gibi dünyayı kuşatabilirsiniz. Yani Hazreti Peygamber'in Kudüs'e gitmesi o manadadır yine. Orada peygamberlere namaz kıldırdığı ve benzeri şeyler hep gaybi hakikatlerdir. Burak bile gaybi bir hakikattir. Yani gayb aleminin bineklerinin ismidir. Öyleyse neden kanatlı ata benzetilmiş? Çünkü orada her şey harikadır. Atlar bile uçar gibi ifade edilmiş. Yani kelime yetersizliği var. Burak kelime olarak şimşek kökünden gelir. Yani berk kökünden gelir. Bu ifade gayb alemindeki vasıtalar şimşek hızında uçan atlar şeklindedir diye bizim zihnimize bir yaklaştırmadır. Yani Hz. Peygamber böyle maddi bir aletle bir uçakla uzaya gitmedi. O gayb aleminin vasıtasıyla, imkanlarıyla donatıldı, kuşatıldı. Peki gayb aleminde neden bir ata biniyor? Veya gayb aleminin bir vasıtası var da kendisi neden uçarak gitmiyor? Yani burada bize anlatılmak istenen şey ne? Şimdi Allah her şeyi bir sebebe bağlıyor. Orada da kendine göre sebepler var. Fakat bu dünyanın sebeplerine benzemiyorlar. Bir dua edersin, şifa bulursun. Bu gayb aleminde bir tesir yaratıyor. Ama bu duanın nasıl bir şifa yarattığını biz bilemiyoruz. O mekanizmayı göremiyoruz. Fakat her şeyin bir sebebi var. O dünyanın da kendine göre sebepleri vardır. Araçları vardır. Fakat bizimkisiyle kıyas kabul etmezler.